Ya ayyuhan Allah Ey insanlar siz Allah'a muhtaç kimselersiniz Haluki gani hiçbir şeye muhtaç olmayan hamid hamd edilmeye yegane layık olan ancak Allah'tır. Eğer dilerse sizi giderir, helak eder de yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَٰهٍ لِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وإلى الله المصير. Hem hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Artık günahı ağır gelen kimse onu taşamaya başkalarını çağırsa ve bu çağırdığı kimse akrabası bile olsa ondan o günahından bir şey yüklenmez. Habibim, sen ancak gıyaben görmeden Rablerinden korkanları ve namazı hakkıyla eda edenleri korkutursun artık kim günahlardan temizlenirse o takdirde ancak kendi lehine temizlenmiş olur ve nihayet dönüş ancak Allah'adır ve'l basir <gülüyor> ve la'l-zillu ve lal gören kafir ile mümin karanlıklarla nur batıl ile hak gölge ile sıcaklık cennet ile cehennem bir olmaz ve ma yesbevi ahya'u ve la'l-emvâk inna allâhe ismi ve sın yayın olur Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah, Kur'an'ın hakikatili hikmetine binaen dilediği kimseye eşittirir. Onlara hidayet eder. Yoksa sen kabirlerde bulunanlara manen ölmüş olanlara, işittirecek bir kimse değilsin. <gülüyor> Sen sadece bir korkutucusun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki biz seni bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak hak ile gönderdik. ...ve hiçbir ümmet yoktur ki... ...içlerinde bir korkutucu gelip geçmiş olmasın. Bununla beraber... ...seni yalanlıyorlarsa bil ki şüphesiz onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Halbuki peygamberleri onlara mucizeler sayfalar ve nur saçan kitap getirmişti. Sonra inkar edenleri yakalayıverdim artık beni inkar etmek nasıl imiş gördüler Alam ta'anna Allah min juddun Muhtelifun elvanuha Ve busud Görmedin mi? Muhakkak ki Allah gökten bir su indirdi. Böylece onunla renkleri muhtelif mahsuller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri, farklı ve simsiyah yollar yaptık. Ve ve azdeven أنعام مختلف ألوانه yeryüzündeki hareketli canlılardan ve samal hayvanlardan da böyle renkleri muhtelif olanlar vardır Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Muhakkak ki Allah, aziz, kudreti daima üstün gelendir. Gafur çok bağışlayandır. İnnallahdine ve ve ve ve Doğrusu Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı hakkıyla eda edenler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıkça sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Ta ki Allah onlara mükafatlarını tam olarak versin ve lütfundan onlara daha da artırsın. Çünkü o, gafur, çok bağışlayandır. Şekur, kullarının mükafatını fazlasıyla verendir. Ey Resul, sana vahyettiğimiz kitap, kendisinden öncekileri tasdik edici olmak üzere gerçekten hak olan Kur'an'dır. Şüphesiz ki Allah kullarından elbette hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir. min <gülüyor> bil ''Ve Sonra o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere senin ümmetine miras verdik. Artık onlardan nefsine zulmeden de vardır, içlerinden muktesit orta yolda giden de var. Bir de onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler var.'' İşte büyük lütuf budur. Onların mükafatı girdiklerinde cennetleridir. Oraya girecekler. Orada altından bilezikler ve inciler takılacaklar. Orada elbiseleri de ipektir. <gülüyor> Sonunda cennete girince derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbimiz gerçekten gafur, çok bağışlayandır. Şekur, mükafatımızı fazlasıyla verendir. <gülüyor> o Rab ki lütfundan bizi asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunur ne de orada bize bir usanç dokunur. Halbuki dine la la la anhum min inkar edenlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar öldürülmezler ki ölsünlerde kurtulsunlar. Ne de onlardan cehennem ateşinin azabı biraz olsun hafifletilir. İşte her azılı kafiri böyle cezalandırırız. <gülüyor> onlar orada şöyle feryat ederler Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkar ki dünyada işlemekte olduğumuz günahlardan başka salih bir amel işleyelim. Onlara sizi ibret alacak bir kimsenin kendisinden ibret alacağı bir süre kadar yaşatmadık mı? Size bugünün dehşetiden haber veren korkutucu da geldi. Öyleyse tadın azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur denilir. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bütün gizliliklerini bilendir. Doğrusu o sinelerin içinde olanı Hakkıyla bilicidir. <gülüyor> o Rabbiniz, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse o takdirde onun inkarı kendi aleyhinedir. Çünkü onların küfrü Rableri katında o kafirlere gazattan başka bir şey artırmaz. Ve onların küfrü o kafirlere ziyandan başka bir şey de artırmaz. <gülüyor> Dek, söyleyin bana. Allah'ı bırakıp da ona şirk koşarak kendilerine yalvarmakta olduğunuz ortaklarınız yerden neyi yarattılar? Bana gösterin. Yoksa onlar için göklerde Allah ile sözleştikleri bir ortaklık mı var? Yoksa kendilerine bir kitap vermişiz de onlar ondan bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmaktan başka bir şey vaat etmiyor.